İşte merhaba, 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde uzun bir aradan sonra hem Damla Özler hem Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Merhabalar. Yapım masamızda da Berten Baltaş var, bizlere destek veriyor, çok teşekkürler. Şimdiden e, bu hafta iklim değişikliğinin iletişimi üzerine konuşacağız. Üst üste gelen e, inanılmaz meteoroloji olayları, bu inanılmazı da özellikle kullanıyorum. Çünkü bu olaylarla ilgili bütün iletişimlerde gördüğümüz şey bunların bir gösterilik... ...ve bir defalık olan ve hepimizin şaşkınlıkla seyretmesi gerektiğini ima eden bir dil. Bu üslupla başlayıp ondan sonra da iklim değişikliği üzerine yapılmış bazı kampanyalar üzerine konuşacağız. Evet, bu, bu dilin medya dili olduğunun yalnız altını çizelim. Yani evet. e, iklim aktivistlerinin dilinden söz etmiyoruz. <gülüyor> e, genellikle ana akım medya bu dili kullanıyor. E, bu arada canlı yayındayız. E, i̇ki ay kadar sonra, sekiz hafta kadar sonra Damla ile birlikte yaptığımız ilk canlı yayın Damla'nın altını çizdiği gibi... Ee, ...başlayalım. Ee, bugün üzerinde konuşacağımız kampanya örneklerini de... ...bu arada Mira İstanbul Twitter adresinden... E izleyebilirsiniz. Bunu da not olarak düşmüş olalım. Rauf öncelikle son birkaç gündür yaşadığımız iklim olayları ve bunların medya yansımaları üzerine konuşalım. Çünkü bu medya yansımaları söylediğin gibi iklim aktivistlerinin ya da iklim değişikliğiyle mücadele eden tüm paydaşların diyeyim kullandığı bir dil olmasa da gündelik hayata da sirayet ediyor ve gündelik hayatta da bir tür gösteri isliyormuşuz duygusunu güçlendiriyor. Üstelik de bu duyguyu güçlendirirken her bir vakanın kendi başına tek bir örnek olduğunu... Yüz hani yüzyıllarda bir kez olabileceğini ima ediyor ve bu da aslında yaşadığımız zincir değişimi görmezden gelmemize sebep oluyor gibi. Bir anlamda öyle. Aslında ben biraz geriye sararak başlatayım süreci. Yaklaşık dört hafta kadar önce Yeşil Düşünce Derneği'nin Yeşil Kampı'na gittim. Orada bir seminer verdim. Benden önce Ümit Şahin bir seminer vermişti ve Brüksel'deki bir toplantıyı anlatmıştı iklim iletişimiyle ilgili. O günden beri hem kampta bunları konuştuk sonra arkasından Açık Yeşil'de Açık Radyo'da konuştuk Ümit'le. Ertesi hafta geçen hafta yani Ömer Madra ve Ümit Şahin'le birlikte yine aynı konuyu konuştuk. Aslında bu programda biraz bu tartışmanın devamı ve o konuşmalarda o sohbetlerde dile getiremediğimiz veya bir türlü tam olarak üzerinde konuşamadığımız bir alanı konuşmak üzere yapılıyor. Ee, Ümit Şahin şey örneğini vermişti ya bu 37 yıl önce de İstanbul'da böyle bir fırtına olmuştu denilen doludan önceki ilk e, doğa olayı diyeyim ona ilk fırtına Hı -hı. ile ilgili olarak e, bir meteoroloji uzmanının e, bir meteoroloğun böyle söylediğini anlatmıştı şimdi bu kendisi farkında mı bilmiyorum demiştim o sırada bunun ama bu demek ki bu şu manaya geliyor ya bu 37 yılda bir olan şeyler bunlar hani 37 yıl önce olmuştu yine oldu bugün diye bir şey veriyor bize bilgi veriyor veya bilinç, böyle bir bilinçaltını taşıyor bize ama aslında mesele bu değil aslında küresel iklim değişikliği aşırı ısınmalar aşırı soğumalar bugüne kadar alışık olmadığımız hava hareketleri alışık olmadığımız yerlerde daha başka yerlerde belki gördüğümüz ama alışık olmadığımız yerlerde ortaya çıkan meteorolojik hareketler şeklinde şey yapıyor gerçekleşiyor ama bu gerçekleşmeler medyada hep bir bütünsellik içinde değil bir tek vakaymış gibi ele alınıyor yani İstanbul'da fırtına çıktı İstanbul'da dolu yağdı felaket oldu İstanbul'da sel bastı falan şeklinde bunları ele alıyorlar aslında bunlar bir bütünün parçası. Ee, i̇şte şu anda karbon salımı 450'lere gelmiş durumda. Hani 350'yi aşmasın falan diye düşündüğümüz, belki 7-8 yıl içinde o rakamlara çıkacağını varsaydığımız e, oran 450'lere çıkmış durumda. E, bunun doğal sonuçları olarak oluyor bütün bunlar. Yani bu iklim hareketleri e, bu kadar sık, bu kadar olağanüstü e, şeyler bu yüzden gerçekleşiyor. E, ama ilginç bir şekilde bu olağanüstülüğün altını çizmek... Daima bunun olağanüstü bir şey olduğunu söylemek artık bunun olağanlaştığının fark edilmesinin önüne geçiyor. İletişimde böyle bir e, medya iletişiminde özellikle böyle bir dil var. Şeylerden hiç söz etmiyorum. Yani medyada manipülasyon kabiliğinden yapılan böyle e, iklim haberlerinin pul kadar gösterilmesi ama yanında daha popüler sayılabilecek konuların e, kocaman puntolarla kocaman alanlarda gösterilmesi falan gibi klasik e, görmezden gelme atraksiyonlarından söz etmiyorum. Gördüğü zaman kullandığı dilden söz ediyorum. Burada bu olağanüstü hale getirmekle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Bir, evet bunun ender görülmesiyle şaşkınlığa uğramamız gerekiyor. Her seferinde bir kez daha ve bir kez daha ve o şaşkınlıkla belki de neden sonuç ilişkisi veya bir bağlam içerisinde durumu anlayıp bir bütünlük içerisinde görmüyor oluyoruz. Ama bir de... Zaten çok olağanüstü olan, zaten çok sıcak olan mesela bugün yaşadığımız örneklerden biri bu. Bugün beklenen en yüksek hissedilen sıcaklık 43 dereceydi fakat büyük bir ana akım medya organında da gördük ki 53 derece olmuş birden de. Yani bir, bir tanesini, de iyice büyüterek karşısında hareketsiz kalmamız sonucunu veren bir iletişim dili de var. E, böyle ama bu, bu, bu kısımdan çok hani e, evet söylediğin doğru ama bir taraftan da şu var bu bir, bir, bir tek medya organının yaptığı bir şey değildi. Bütün medya organları bunu evet. yaptı. Çünkü şöyle bir şey olmuş. Bunu sonradan takip ettik arkasını. E, dün öğlen saatlerinde meteoroloji muhtemelen bir ...tasih yapmış, bir tapartası yapmış... ...ve 53 derece istedilen diye vermiş... ...35-53 gibi, 35 gerçek sıcaklık... ...işte istedilen de 53 demiş... ...sonra bunu kaldırmış meteoroloji sitesinden... ...ama bu 53 derecelik sıcaklığı... ...halen daha şu sıralarda, şu dakikalarda bile... ...aynı şekilde vermeye devam eden medya organları var... ...ve tamamı böyle, hani muhafazakarı da böyle... ...solu da böyle, hemen hemen her görüşten... ...medya organı benzer bir şey yapıyor... E, açık radyo hariç <gülüyor> sabah bu konu çünkü şeyde de konuşulmuştu e, açık de konuşulmuştu. E, bir, bu burada şöyle bir şey var felaketin daha büyük olması lazım ki sansasyonel olsun yani e, şeyi sormuyoruz 43 derece korkunç bir sıcaklık ya 43 derece hakikaten korkunç bir sıcaklık ve bilinen bugüne kadar kaydedilmiş bu e, şeyde Kuşak. Ne denir? Bu kuşakta kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 50 derece zaten şu anda. Hani bu İspanya dolaylarında kaydedilmiş bir sıcaklık. 53 derece diye bir şey okuduğunda bir medya bunun 53 derece ne demek diye bakması gerekiyor. <gülüyor> ne demek bu 53 derece nasıl oluyor? Yani 53 derece olduğuna inanıyorsa bile bunun Portekiz'de şu tarihler işte İspanya'da şu tarihlerde kaydedilmiş olan şundan sonraki ilk bilmem ne filan diye bunu vermesi gerekiyor zaten. Ama haber tabi takibi o kadar zayıf ki. Ee, orada bir şey var hiçbir sorumluluk almadan bir başkası bunu nasıl yazmış diye bir çapraz sorgulama yapmadan e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfası bunu veriyor ama x sayfa böyle diyor falan gibi bir takım karşılaştırmalara girmeden bunu olduğu gibi kabul ederek bunu haber yapıyor ee, yani medyanın böyle olduğu bir yerde zaten bu haberi izleyenlerin hali de ondan daha iyi değil kimse sorgulamıyor bile ne oluyor falan 53 derecede 53 derece diye konuşuluyor Umarım görmeyiz öyle bir şeyi yani şimdi bu, bu tür programlarda açık radyoda yok arkadaşlar 53 derece değil bak biz küresel iklim değişikliğinin varlığından söz ediyoruz ama aman diyeyim 53 derece değil diyenin de biz olmamız çok orjinal bir durum tabi yani. <gülüyor> Medyanın dilini ve kullandığı üslubu ve tabii ki e, çok da geldiğimiz bir takım yöntemlerini bir kenara bırakalım ve iklim değişikliği üzerine yapılan kampanyalara odaklanalım. Daha önce bu konuda hemzeminde tam bir program ayırarak da konuşmuştuk. Çeşitli programların içinde de geçmişti. İklim değişikliğinde iki tür iletişim yapıldığı bir felaket senaryoları bir alis harikalar diyarında tadında senaryoların ortalıkta dolaştığı vesaire ama bugün başka bir açıdan bakacağız bu kampanyalara. Aslında en e, en sadesiyle başlayalım. E, 2014 yılında Avrupa Birliği 2030 emisyon hedeflerini açıklayan bir kampanya filmi yaptı. Kampanya filmine baktığımız zaman e, güzel şirin sevimli bir çizgi film e, havası. En sade ve en etkisiz olanla evet. başlamış olduk böylece. Evet önce. öyle evet. başlayıp buradan e, devam edelim. <gülüyor> Yorum bu da peşinden söylemiş olayım. <gülüyor> e, ve orada e, neler yaptık bugüne kadar bundan sonra da hangi oranları hedefliyoruzu görüyoruz. Fakat e, bu kampanyada da göreceğimiz gibi özellikle iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği ile ilgili veya sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerin hep rakamlar üzerinden verildiğini, bu rakamlara ulaşıldığı zaman ne olacağı ya da ulaşılmazsa ne olacağı ile ilgili neredeyse hemen hemen hiçbir bilgi olmadığı olduğunda da bu bilgilerin biraz önce söylediğim gibi ya dünya felaketi sürüklenecek ya da e, hep birlikte mutlu geleceğe kavuşacağız çocuklarım tadında olduğu bir iletişim diliyle karşılaşıyoruz. Üstelik de tüm bu çok özür dilerim ama e, sıradan bir izleyici için hatta benim için ee, sıkıcı olan ardına gelen rakamları çizgi filmle gösterdiğimiz zaman da çok sevimli olduğunu ve insanların izleyeceğini varsayıyoruz. Ee, ama baktığınız zaman konunun uzmanları e, dahil ya da konuyla ilgisi olanlar diyelim. Asla konunun uzmanı olarak kendimi e, konumlamam mümkün değil ama... E, ...konuyla ilgisi olanların bile uzun süre tahammül edemeyeceği... E, ...şimdi de 2030 yılında şu karbon emisyonlarımızı diye devam eden bir film var karşımızda. Ve bu da Avrupa Birliği tarafından yapılmış. Ee, yani bürokrasi her yerde bürokrasi sonuçta e, film buram buram şey kokuyor yani biz bir iletişim yapmış olalım bunu raporlarımıza yazalım e, halktan birisi bir şey sorarsa da orada zaten e, bilgiler var bu bilgilerden de e, insanların faydalanabileceği ortada e, diyen bir yaklaşım var üstünde çok konuşmaya gerek olan bir şey değil sadece paralar boşa harcanıyor. Ve bizim oradaki bütün kaynaklara özellikle söz konusu olan küresel iklim değişikliği ise oradaki bütün kaynaklara ihtiyacımız var onları verimli kullanmaya ve doğru hatta iletişim yapmaya. Çünkü sadece mesele iletişim değil yani doğru hatta eylem kurmaya, doğru hatta dönüştürmeye şehirleri, doğru hatta insan yerleşimlerini yeniden planlamaya, gıdayı, iklim hareketinin karşısında ortaya çıkabilecek küresel göçleri vesaireleri düşünmeye, planlamaya, bunun için uğraşmaya şeyimiz var. ...o kaynak, uğraşmak için... ...o kaynaklara ihtiyacımız var. Tabii. Yakın zamanda şey haberi vardı... ...işte dünyanın değişimi için... ...bambaşka bir yerden, bambaşka bir... ...mesele üzerinden gidiyordu ama... ...Facebook'un eski yöneticilerinden birisi... ...inzivaya çekilmiş... İşte bir çiftlik kurmuş o çiftlikte bir adada o çiftlikte uygarlıktan uzak kendi başına yaşayabilecek bir inziva hayatı kuruyor, kurmaya çalışıyormuş. Bunu sormuşlar niye böyle bir şey yaptınız diye. O da demiş ki teknolojinin gelişimine o kadar çok kaynak ayırıyoruz e, ve bu kaynaklar insanların da işsiz kalmasına e, neden olacak şekilde e, planlanıyor ki. Yarın öbür gün ortaya çok büyük sosyal hareketler çıkacak. Ben korkuyorum burada olmaktan. O yüzden de hay o hayatı terk ettim. Kendimi e, insan olarak savunabileceğim bir yere geçtim demiş. E, ve birkaç örnek vermiş. İşte ABD'de 300 bin silah var. Ve bu silahların önemli bir kısmı dezavantajlı insanların ekonomik olarak. Bu süreçlerden zarar görecek insanların elinde demiş. E, i̇şte iklim nereden bakarsan bak böyle bir şey yaratacak. Hakikaten kaynaklara erişim kısıtlanacak. Bu kaynaklara erişim için bir takım sosyal hareketler, felaketler de gündeme gelecek. Yani iklim felaketi sadece meteorolojik hareketlerden ibaret bir şey olmayacak. Şu anda da öyle olmadığını görüyoruz. Gayet güzel bir şekilde bizim basınımız devlet afet ilan etti mi? İnsanların e, zararlarını karşılayacak mı diye e, haber yapıyor. Zarar karşılama dediğiniz şeyi bile kendi ekseninde doğru düzgün ele almıyor. Zarar karşılamak dediğin senin evindeki 2000 liralık zararın devlet tarafından ödenmesi olarak görülüyor. Senin orada kaybettiğin iş zamanı, e, moral e, motivasyonundaki bozulma, mahallenle girdiğin ilişkinin, evinle girdiğin ilişkinin darma duman olması... Ee, ...insanın işte zemin katta oturan birisinin... ...evinden kanalizasyon çıkmasının... ...onun hayatını nasıl değiştirdiği... ...hayatındaki moral motivasyonunu ne hale getirdiği... ...bu arada benzer bir durumu Damla yaşadı... ...bu örnek gerçek bir örnek... Ee, ...yani işte bir taraftan zemin olan evinin... E, ...alt katlarını su bastı... ...bu felaketlerin ilkinde... E, ...ama medya ne yapıyor... E, Sadece... Koltuğunu geri alacağını söylüyor ah, evet. devletin verdiği parayla ama evet. aslında mesela o koltuk ilk doğan çocuğunuzu aylarca üzerinde emzirdiğiniz koltuk olabiliyor ve onun parayla satın alınması bir daha pek mümkün değil. Ama devlet karşılayacak yani devlet. şimdi Ömer abi olsaydı böyle derdi yani. <gülüyor> Ee, buradan bu bir bilgi kampanyasıydı aslında konuyu açmak için kullandık ama buradan iklim değişikliğinin iletişiminde kullanılan değişik e, yöntemlere geleceğiz. Ee, birkaç kampanya birden var üstelik de farklı zamanlarda yapılmış kampanyalar var bunları e, Twitter'da Mira İstanbul adresinde görebilirsiniz. Güney Afrika Çevre Bakanlığı'nın bir farkındalık kampanyası var yine bir çizgi filmle karşılaşıyoruz ve çizgi filmde bize anlatılan hikaye şu ki bir zamanlar bir dünyada bir evrende çok uzun zamanlar önce ...insanlar araba sürmeyi çok severlermiş... ...evlerinde hep klima kullanırlarmış... ...şunu yaparlarmış, bunu yaparlarmış... ...ama sonra işte dünyalarına... ...şöyle zarar verdiklerini fark edince... ...daha az araba kullanmaya başlamışlar... Ee, ...çamaşır... ...makinelerini daha az... E, ...çalıştırmaya başlamışlar vesaire vesaire... ...diye gidiyor ve gündelik hayat pratiklerinde... ...daha yeşil tercihler yapmanın... ...hepimizi kurtaracağına yönelik bir... ...tavsiyede bulunuyor. Bunun... ...bir sonraki aşaması İskoç hükümeti... ...tarafından yapılmış bir kamp farkındalık... Kamp Kampanyası. Bu kampanyada da bir süper kahramanın yine muhteşem bir süper kahraman müziği eşliğinde koşarak uçarak atlayarak çamaşır makinesini daha az enerji harcayan bir e, butona çevirmesini oradan klimayı kapatmasını vesaire görüyoruz ve kampanya filmi herkes kahraman olur gezegenin kahramanı ol daha az enerji harca diyor yine sıradan vatandaşa. ...2008'de Polonya'da düzenlenen iklim değişikliği konferansı için yapılan bir kampanya örneğimiz var. Yine aynı şeyleri görüyoruz. Gündelik hayatımızda tüketiciler olarak ya da halk olarak ne kadar feci şeyler yaptığımız ve dünyayı kurtarmanın bizim elimizde olduğunu. Bir örnekte Oxfam'dan iklim değişikliğini durdurabilirsiniz diyen bir kampanya. Orada da evet yine yaratıcı bir yöntem var. İnsanları saat olarak görüyoruz ve gezegenimizin vakti kalmadı. Bunu sen durdurabilirsin diyor bana sıradan vatandaşa. Bu kampanyaların hiçbirinde özel sektörü görmüyoruz. Bu kampanyaların çoğunda e, devleti de görmüyoruz, devletleri de görmüyoruz, uluslararası kurumları da görmüyoruz. Onların zaten bu işle ilgili herhalde üstlerine düşeni yaptığını varsayıyor olsa gerek bu kampanyayı yapanlar. Çünkü biz bir kampanya dediğimizde şunu anlıyoruz. Çözmesi gereken meselenin bütün e, bileşenlerini masaya yatıran ve bütün bileşenlere yönelik sözü olan şeydir kampanya. E, bu meselenin demek ki bir kısmı çözülmüş durumda. Yani şirketler gayet güzel... Doğa kirletmeden veya e, iklim felaketine katkıda bulunacak üretim biçimleri kullanmadan yaşıyorlar demek ki. Devletler de bununla ilgili regülasyonları yapmış. Bütün uluslararası kurallara uyuyorlar. Kim kaldı geriye? Bir vatandaş kaldı. Ona söylersek, onu da ikna edersek bu mesele çözülecek. Oysa aynı şeyi söylüyorum. Sürekli aynı cümleyle söylüyorum. Ben yorulmadım söylemekten. Yorulmayacağım da devam edeceğim. Bugün Gebze'deki bir fabrika, Gebze'nin bütün nüfusunun, İnsan olarak, birey olarak bütün nüfusunun bir yılda e, verdiği zararı veriyor e, çevreye. Karbon salımının e, bir yılda yapabileceğiniz karbon salımını yapıyor. Bütün gebze nüfusunun bunu bir günde yapıyor. Bir yılda yapacağı şeyi. Şimdi bu ortada dururken insanlara sadece sizin tüketim alışkanlıklarınızı değiştirmeniz bu meseleyi çözer demeniz meseleyi çözmüyor. Daha önce de konuşmuştuk bir parantez açayım. Çözmüyor ama... Peki biz e, bunu da önemsiyoruz yani insanların iklim değişikliğiyle ilgili davranış değişikliği gösterdiklerini önemsiyorum ben. Onun altını çiziyorum özellikle iklim aktivistlerine başarılı olamadık diye düşünenlere dönüp diyorum ki hayır oluyorsunuz başarılı insanlar davranış değişiklikleri gerçekleştiriyorlar. Bir Biraz daha doğal olduğunu düşündükleri ürünler almaya çalışıyorlar market yerine pazara pazar yerine ekolojik pazara gitmeye çalışıyorlar. Bütün şeylerinde alışkanlıklarında, su kullanımlarında vesaire de benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Elektriklerini, enerjilerini doğal enerji kaynaklarıyla, rüzgarla, güneşle sağlamanın daha doğru olduğuna inanıyorlar. Bütün araştırmalardan bunlar çıkıyor. Dolayısıyla insanların fikrini değiştirecek alan zaten artık kalmadı. Biz bu fikirleri onlara kabul ettirmiş durumdayız. Genel olarak buna itiraz eden kimse yok. Mesele dönüşüm, mesele harekete geçme. Bu ...kolektif uluslararası boyutta bir şey. E, dolayısıyla bu bir... ...büyük bir iş yani bu bir devlet işi. E, bunun ikisini birlikte söylemek gerekiyor. İnsanlar anlayamadılar... ...öğrenemediler o yüzden biz iklim değişikliğini... ...çözemiyoruz. Hayır öğrendiler... E, Ve e, ...davranış değişikliği gerçekleştiriyorlar... Ama iklim değişikliğinin meselesi bu davranış değişiklikleriyle çözülemeyecek. Asıl problemimiz burada. Evet sokakta konuşulanları duymak üzere hatırlarsan iki yıl önce bir sokak röportajları serisi yapmıştık biz. Ve orada görmüştük ki aslında iklim değişikliğinin farkına varılmaması neden olduğunun bilinmemesi hatta bununla ilgili ne yapılması gerektiğinin bile bilinmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Hemen hemen herkes bu durumun farkında. Ama bu kampanyaları böyle yapmaya devam ettiğimiz sürece de e, kitleler de biliyorlar ve bir şeyleri. ...farkındalar. Bana mı kaldı... ...duygusunu çoğaltıyoruz bu sefer? Büyük kocaman katastrofik bir şeyden... ...söz evet. ediyoruz. Yani o katastrofik... ...bir şeyin altına insanları böyle... ...kendi bedenleriyle... ...o yükün altına sokmak... Yani gerçekten hissiyat, zihin hissiyatı olarak böyle hissettiriyoruz insanlara yani. Talepleri de buna göre kurgulamak gerekiyor. Belki tekrardan bakmak. Ee, bu arada bir ara verelim. Bir müzik arası. Bu kez bir değişiklik var. Ee, Hemzemin dinleyicilerinden sevgili Gülçin Orgun önerdi bugünkü müziğimizi. Marvin Gaye'den Mercy Mercy mi Me, biraz bir şey e, lütfen merhamet diyen e, <gülüyor> iklim e, değişikliği aslında daha doğrusu çevre aktivistlerinin de çok kullandığı şarkılardan bir tanesi. Onu dinleyelim. Ondan sonra farklı kampanya örnekleriyle burada evet, olacağız. Evet. Can Tombil önerecekti ama e, programa çok az kala geldi Can'dan. Biz bu arada hazırlığımızı yapmıştık. O yüzden bu şarkıyı dinliyoruz. skies go, poison is the wind that blows, from the north to some place, oh, mercy, mercy me. All oh, things and what they used to be, oh, oil wasted on the oceans, and upon hot seas, fish full of mercy free. Mercy, mercy, all things and what they used to Radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby all night mercy, mercy, near. All things and what they do last All things and what they used to What about this overcrowded land? How much more can you from me? Can't you stand it? 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde canlı yayında Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz programımıza devam ediyoruz şimdiye kadar e, belli kampanya türleri üzerinde konuştuk şimdi bir farklı bir örnek üzerine konuşmak istiyorum bu çok da yeni bir kampanya Kanada Ontario bölgesi ya da eyaleti diye çevirebiliriz evet, biz, biz konuşuyoruz dinliyor Kanadalılar bizden etkilenip <gülüyor> yaptılar bu kampanyayı <gülüyor> 2016'da 8.6 milyar dolarlık bir iklim değişikliğiyle mücadele planı açıkladı bölge yönetimi. Ve bu iklim değişikliğiyle mücadele planına destek çekmek için bir e, kampanya hazırladı. Kampanyaya baktığımız zaman 8-9 tane filmi olan, farklı filmlerden oluşan baya büyük bir kampanya görüyoruz. Bunlardan bir tanesinde e, kapı çalınıyor, pizza servisi yapıyor bir genç kız. E, kapı açılırken diyor ki... Pizzaların içindeki malzemeler bazı yerlerden gelirler mesela çiftlik gibi yerler mesela domates gibi malzemeler iklim değişikliği bu gibi malzemelerinizin zor bulunmasına sebep olabilir diye anlatmaya devam ediyor ve sonunda diyor ki Ontario'da sevdiğiniz şeyleri koruyun pizzanızı mı seviyorsunuz pizzanızı koruyun. Bir başka filmde yaşlı bir amcayı görüyoruz. Balık keyfi üzerine konuşuyor. İklim değişikliği yüzünden büyük balık avlama şansım olmayacak. Ondan sonra kime nasıl övüneceğim diyor. Bir başka filmde e, genç bir adamı, erkeği görüyoruz. E, o kültürde çok olan ve men keyif denen hani kendi bodrumlarını erkek hmm. arkadaşlarıyla maç seyredeceği e, yere çevirmiş. Oranın içinde konuşuyor. Er, ben, erkek sıvınağı diyelim. Erke, erkek mağarası. mağarası Hatta keyif özellikle tabii. öyle. E, ben bu mağaramı kaybedebilirim iklim değişikliği yüzünden. Çünkü şunlara şunlara ulaşamayacağım. Kızın iklim değişikliği sonuç iklim değişikliğiyle oluşacak sonuçları bir kere gündelik hayatı hepimizin her birimizin gündelik hayatına indiriyor insanlardan bunu değiştirmek için bunu sen değiştirirsin demeyi değil ben. Hükümetin olarak sana bir plan hazırladım. Buna da şu kaynağı hazırladım. Şunları şunları yapacağım diye ilan ediyor ve sadece buna destek istiyor. Ee, farklı bir kurgudan, farklı bir e, yöntemden ve farklı bir kampanyadan bahsediyoruz. Evet e, bu iyi bir gelişme ve iyi bir sıçrama. Çünkü yani e, bir bilgi olarak verelim. E, bu devlet son 20-25 yıl içinde de ormanlarını %70'in tıraşlama adı altında yok etti. Yani bir taraftan da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani Orada bozduk ama şimdi düzeltiyoruz falan diyorlar gibi oluyor. Ama bu, bu tabii ki çok pozitif bir şey, olumlu bir şey. Bunu gölgelemek için söylemedim, sadece bilgi olarak söylüyorum. İlgi çeken bir kampanya. Küçük etkilerin aslında ne kadar büyük şeyler yaratacağını hissettiriyor ama söylemiyor. Bize bir felaket korkutuculuğunda seslenmiyor. Ama gündelik hayatımızla ilgili bir şey söyleyerek sesleniyor. Bir de şöyle bir ek yapayım buna. Kamu kaynağı kullanıyorsunuz. Yani bir yere bir kaynak ayırıyorsunuz, köprü yapıyorsunuz, baraj yapıyorsunuz, hayvanat bahçesi yapıyorsunuz. Her ne yapıyorsanız hani sizin için pozitif olduğunu düşündüğünüz. Ve bu kamu kaynağını kullandığınızda bu kamu kaynağını sahibi olan halkı e, ikna etmek zorundasınız. Burada doğru bir iş yaptığınıza. E, bir taraftan da bu yapılanın bu olduğunu görmezden gelmeyelim. yani e, burada, biz doğru bir şey yapıyoruz, bu kaynağı doğru bir şey için kullanıyoruz. Aman şeyinizi, desteğinizi esirgemeyin, aman bunun e, kötü olduğunu, yanlış olduğunu söyleyenlere politik destek vermeye kalkmayın diyen bir yaklaşım var. E, dolayısıyla evet yapılması gereken gerçekten bu. Yani tersini söyleyenlerin yükselmesini engelleyecek bir şekilde de bunu yapması gerekiyor. E, i̇şte yönetim inisiyatifinin, politik inisiyatifinin adına her ne diyorsanız yani. Son kampanyamızda yeni akıllarda olan hala ve sonuçlarını da gördüğümüz bir politik karşılaşmanın kampanyasıydı. Hillary Clinton'ın ekonomik vaat içeren bir kampanyası vardı. Bu kampanya filmini de izleyebilirsiniz. Diğer iklim değişikliği söylemlerinden farklı olarak Hillary Clinton bu kampanya filminde bir ekonomik model, yeşil ekonomiye nasıl geçileceğini, nasıl yeni işler yaratılacağını ve bunun Amerika'ya faydasını anlattı. Ve kaybetti ama yine de farklı bir kampanya olarak not etmemiz lazım. Ee, kazananın ne olduğuna e, bakarak kaybedenin de ne olduğunu <gülüyor> anlamamız mümkün. Burada Hillary Clinton'ı o programı desteklediğimiz düşünülmesin ama son noktada iki çat, karşılaşan iki tane fikirden fik, karşılaşan fikirlerden iki tanesi de şuydu burada yeşil ekonomiye yönelik adımlar atacak olanlarla bu adım atılmış olan adımları bile geriye alma vadinde bulunanlar arasında bir çarpışma bir siyasal e, hesaplaşma yaşandı ve ikinci taraf siyasetten Galip çıktı e, ama enseyi karartacak bir durum yok öbür tarafta da e, muhafazakarlığın şey olduğu temsilcisi olduğunu bildiğimiz işte bir şey yönetiyor kişi yönetiyor Almanya'yı Merkel ve onun Partisi O da tam tersine Almanya'daki özellikle yeşillerin, bu son 30 yılda gösterdiği başarıların da katkısı var bunda elbette. O da tam tersine yeşil bir program uygulamaya, bir yeşil ekonomi programı uygulamaya doğru yöneliyor. Evet burada hani siyasi baskı, siyasetin baskısı, toplumun desteğini arkaya almak, almak bu yüzden çok önemli. Kanada'daki mesele de o yüzden önemliydi. Yani yarın öbür gün yanlış yapıyorsunuz. Gidin iktidardan demeyin bize diyor Kanada'daki <gülüyor> bu şey yapan Ontario'daki hükümet. Hemzeminde iklim değişikliği üzerine konuştuk. Daha da konuşacak çok şeyimiz canlı yayındaydık. Var. Canlı yayındaydık. <gülüyor> Ama bugünlük programın sonuna geldik. Berten Baltaş bizlerle beraber de çok teşekkürler. Rauf Kösemen ve Damla Özler olarak bu haftalık hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için. Fikirler, tartışmalar, örnekler Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen